الله الحمد لله رب العالمين وفضل الصلاة واتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب لي صدري لي لأمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزبنا عمًا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين İnşallah Allahü Teala birkaç dersi, özellikle dil hakkında, insan olanın kullanmış olduğu Allahu Teala'nın en büyük nimet olarak vermiş olduğu bu dili yanlış kullandığı zaman ne gibi sakıncalara gireceği, Allah katındaki sorumlulukları ile ilgili olacaktır. Şimdi Allahu Teala'nın büyük bir faziletidir ki insana tabir etme gücü vermiştir. Yani isteğini, sözlerini, içindeki duygularını karşı tarafa yansıtabilmesi için allah Teala ona dil vermiştir. Ve değişik dillerin olması, değişik lügatların olması da Allah-u Teala'nın varlığının delillerindendir. Allah-u Teala'nın azametini gösteriyor. Binlerce dil var. olunun kullandığı ve bu din nimetini ancak tat olan yani konuşamayan insanlar daha iyi anlarlar. Onlara sorulduğu zaman belki dünyada ne istersin en büyük nimet olarak hani sana verecek olsa ve en çok isteğin ne olabilir diye sorulacak olsa bana dil verilmesidir. Yani isteklerimi tabir edebilmem diye onu söyleyecektir. İşte allah Teala'nın vermiş olduğu bu büyük nimeti Müslüman eğer doğru yolda kullanmazsa güzel şeylerde kullanmazsa bunun vebali çok büyük olacaktır Allah katında. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabaraline rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor. Ekserü hataya İbnu Adem fi lisanihi. Ademoğlunun en çok günaha girdiği husus en çok günaha bulaştığı husus dilindedir diyor. Demek ki dili onu en çok günaha sokan hususlardan birisidir. Gözü bu kadar sokmuyor. Elleri bu kadar sokmuyor demek ki. Ayakları en çok dili demek ki kişiyi günaha sokar. Yine bir hadiste su ile Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Al Hz. <gülüyor> Resulullah'a soruldu Ya Rasulallah, insanları en çok cennete koyan amel cennete girmelerine sebep olan amel hangisidir? Sorulduğu zaman Kale ve Allah'tan korkma ve güzel ahlak. Allah'tan korkma, O'na isyan etmeme, emirlerini yerine getirme, haramlarını çiğnememe, sınırlarını aşmama ve güzel ahlak, muamelesinde, tavırlarında, davranışlarında tıpkı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in davrandığı gibi yani Kur'an'a bağlı bir şekilde güzel ahlaklı olması, güzel huylu olması. Resul'e en çok insanları cehenneme sokan amel hangisidir ya Resulullah diye sorulduğu zaman demek ki en çok cehenneme sokan amel hangisidir sorulunca kana el-femu ve fercu ağız ve avret kişinin ağzı yani dili kastı dili ve, ve onun avreti ferci en çok cehenneme sokan iki azab bunlardır. Yine bir hadiste aleyhissalatü selam ''Men yadmanu li me ve ma beynel cembeyhi adman lehul cennet'' ''Kim iki ayağının arasındakini ve iki dudağının arasındakini korursa, ben de ona cenneti garantilerim.'' buyuruyor. Düşün yani aleyhisselam cenneti garantiliyor. Neyin karşılığında? Eğer avretini zinadan ve buna benzer fuhşiyattan korursa, bir de iki dudağının arasındaki yani dilini kötü olan sözlerden, haram olan sözlerden korunsa. Dikkat edilirse eğer dil yerli yerince kullanılmazsa, Allah'ın razı olacağı şekilde güzel kullanılmazsa, insanların arasında savaş kopmasına bile sebebiyet verir. Savaşın kopmasına sebebiyet verebiliyor. Ya da iki arkadaşın arasındaki alakaların bir anda kesilmesine sebebiyet verebiliyor. Senelerden beri samimi olan iki arkadaş, ne oluyor? Bir dil sebebiyle birbirinden ayrılabiliyorlar. Ya da bir aile dağılıp gidebiliyor. Hanımlarından, çocuklarından adam şey yapabiliyor, mahrum kalabiliyor, aile dağılıyor. Ya da kalplerde haset ve kin olmasına sebebiyet verebiliyor. Müslümana karşı belki aylarca sürecek olan, yıllarca sürecek olan kinin ve nefretin olmasına sebebiyet verebiliyor. Ya da hatta durum daha da ileriye gider, bir mümini öldürmeye kadar gidebiliyor. Ve müminin öldürülmesi de Allah katında Kabe'nin yıkılmasından daha beterdir. Kabe'yi yıksan mümin kardeşini öldürmekten daha hafiftir Allah katında. Düşün. Bu ne? sebebi ne? Dil sebebi olabiliyor. Ya da kişiyi iman dairesinden çıkarabiliyor. Kişiyi iman dairesinden yani imandan çıkarabiliyor. Dikkat etmediği bir söz sebebiyle bir söz söyler ve o söz sebebiyle de küfre girer. Küfre girerse de cehennemde ebedi kalır. Bu kadar önemli. Ya da kişinin amelini iptal edebiliyor, sevabını yok edebiliyor. Bütün bu zararları vardır. Aleyhsat-ı bir hadisinde diyor ki اِنَّ الرَّجُلَ نَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْحَةِ اللّٰهِ Teala, Adamın bir tanesi vardır ki Allah'ı gazaplandıracak bir söz söyler. Allah'ı gazaplandıracak. مَا yazın يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ Nereye ulaşacağını hiç tahmin etmez. Bu söz ne olacak ki? alt üstü ufak bir söz söyledim. Ne olacak ki bu sözden diye. gerektirse onu umursamaz. Yektubullah lehu biha sakatuhu ila yomi <Gülüyor> yelgah. Allah Teala onunla karşılaşana kadar ona ceza eder diyor. Onunla karşılaşana kadar ona ne yapar? Ceza eder. Bu kadar demek ki tehlikelidir. Evet, işte bu dilin illetlerini sayıyor alimler. Bir takım illetleri, bir takım yanlış kullanıldığı anımlar vardır. İnşallah bu anımları ne yapacağız? İşleyeceğiz. Bunlardan birincisi mala yani ona sözleri sarf etmek. Yani faydasız olan, kişiye fayda vermeyecek olan, ilgilendirmeyen, kendisini ilgilendirmeyen olan sözleri sarf etmesi de nedir yine vebaldır. Çünkü insanoğlunun konuşmuş olduğu her bir söz kaydediliyor. Allah-u Teala iki tane melek koymuştur. Biri sevapları, birisi günahları yazar. Dolayısıyla insan ağzından çıkan her bir söz kaydedilir. Ve her bir sözün de hesabı vardır. Allah Teala hesaba çekecektir. Sen bu sözü niye kullandın? Bu sözü neden söyledin diye tek tek hesabını verecek. Bunlardan bir tanesi de kötü olan sözlerden bir tanesi de mana yani yani faydasız olan, kişiyi ilgilendirmeyen konularda konuşması, sormasıdır. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor ''Min husni İslami'l mer'i terkuhu ma la ya'nihi'' Kişinin kendisini ilgilendirmeyen sözleri terk etmesi onun İslamının güzelliğini gösterir. Bir kişi güzel bir Müslüman olmak istiyorsa kendisini ilgilendirmeyen sözleri ne yapacak? Bırakacak. Soru sormayacak, kendisini ilgilendirmiyor. Öğrense ne olur, öğrenmese ne olur? kendisini ilgilendirmiyor. Böyle onun canı oluyor ilgilendirmeyen konulara girdiği zaman gerekirse sırların ifşası ya da gıybet ya da nemime ya da boş söz ve bu gibi şeylerin açığa çıkmasına sebebiyet veriyor. Örnek veriyorum mesela kendisini ilgilendirmeyen bir söz. Bir arkadaşını gördü pazartesi günü. Dur bir sorayım bakayım bugün oruç tutmuş mu tutmamış mı? Ne filan. Ya bugün oruç tuttun mu? Aslında bu söz, yani zahiren bize göre çok basit bir söz. Ne olacak ki yani, oruçlu mu değil mi diye sordum. Yani altı üstü bir soru sordum, ne var bunda diye kişi düşünebilir. Ama bu söz aslında zararlıdır. Neden zararlıdır? Çünkü oruç tuttun mu diye sorduğun zaman adam ya amelini yani gizli tutmak istiyordu, senin sebebinle açığa çıkaracak, Evet bugün oruç tuttum ve kalbine belki riyakarlık gelecek ve bunun sebebiyle amelinin boşuna çıkmasına sebebiyet verecek. Ya da riyakarlığa düşerim tehlikesiyle tutar sana yalan söyler yok ya ben nerede oruç nerede var mı bizde o takva diye gerekirse yalan söyler günaha girer ya da çok fazla tevazu gösterip orada da riyakarlığa girer. Nerede biz mi böyle? İşte oruç tutacağız. Takva var mı bizde falan. Gibi kendisini çok böyle tevazu gösterip aslında çok aşırı tevazu da nedir? Riyakarlıktır demiş İmam Gözali. Ya da gerekirse başka bir soru sorar. Nereden geliyorsun? Aslında bu da güzel bir soru değildir. Mümin mümini gördüğü zaman aslında doğru değildir. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Hatta demişlerdir ki لَا يُسْأَلُوا الْمَرْءُ عَنْ سَلَاتٍ Kişi üç şeyden sorunmaz. عَنْ ذَهَبِهِ وَلَا ذِهَابِهِ وَلَا مَذْهَبِهِ Arapçada böyle birbirine benzetmişler. ذَهَبِهِ ve وَمَذْهَبِهِ Bir, altını. Ne kadar altının var, ne kadar paran var? Gibi bu sorular güzel sorular değildir. Kişiyi sıkıntıya düşüren sorulardır. Yani herkes bu soruları cevaplamak istemez. Dolayısıyla bu mala yani bir sözdür. Zehebi, altınından. Ve le nereye gidiyorsun? Belki adam gizli tutuyor, belki bilmeni istemiyor. Sana söylese sıkıntıya girecek. Söylemese, yalan söylese günaha girecek. Tevriye yapsa, sonra da öğrensen, ya şuna bak benden gizli tuttu diye ona boz edeceksin. Baştan hiç sorma, hem onu rahatlat hem de sen kendini rahatlat. Ya da baştan sorma ne yani nereden geliyorsun? Belki sana söylemek istemez. Belki bir kusur işlemiştir, bir günah işlemiştir Allah'la kendi arasında. Tövbe edecektir, üstünü kapatacaktır. Sen de sorduğun zaman ya ayıbını sana dökecek, böylece kıyamet gününde bir şahit edinecek, Ya Rabbi bu böyle böyle günah işliyordu, şuralara gidiyordu diye şahit edinecek, ya da yalan söyleyip başka bir şey söz söyleyecek de Allah katında ne olacak? Günahkar olacak. O yüzden bu gibi olan, faydasız olan sözleri sarf etmek mümine yakışmaz. Müminin güzel olan İslamının alameti, kendisini ilgilendirmeyen şeyleri sarf etmemesi, sözleri kullanmamasıdır. İkinci illet, dinlerdeki kötü haslet, kelamın fazla olanın, yani faydasız olan maceraları anlatması, şöyle yaptık, şöyle ettik, şöyle yemeği pişirdik, şöyle... Acılı olmuştu, şöyle bilmem ne etmişti. Neticede oturur, iki saat konuşur. Hasılat ne? Hasılat hiçbir şey yok. Ve hatta bırakın hasılatı, faydasını. Bilakis zararları da bile ne oluyor? Olabiliyor. Neden? Çünkü söz kullandığı zaman yalan katabiliyor. Ya da abartabiliyor olayı, gerçeğinden fazla gösterebiliyor. Ya da kendisini anlatırken orada riyakarlığa girecek. Ya adam geldi şöyle bir itiraz ettim orada dövüşecektik şöyle yapacaktım falan vay be nasıl cesur adam nasıl erkek şu bu diye insan aklına da böyle şeyler geliyor riyakallığa da ne yapıyor? Sürüklüyor kişiyi. Ya da yalan dediğim gibi yalan ya da bir insanın sırrının ifşası yani sır tutmuştu hani konuşacak ya teselli edecek karşıdakini güldürecek dolayısıyla Dinlemez yani. Bu sır mıdır? Bu fayda verir mi? Bu zarar verir mi? Önemli olan konuşayım da hani teselli edeyim karşıdakini. Gülsün güldüreyim. Hoşuna gider. Halbuki birçok zararları da ne yapıyor? Beraberinde getiriyor. Yani maceraları anlatmak, dizileri, maçları, bilmem yemekleri vs. Bundan hiçbirinin faydası yok. Hep zararı var. Kişi konuşacaksa faydalı olan sözleri Seçip söyleyecek, karşıdakinin ders alacağı, ibret alacağı, yani mesela ibret anlayacak olayını anlasın. Valla bugün şöyle bir yere gittim, şöyle şöyle bir hadise oldu. İbretlik yani, kişi düşünür vay be demek ki böyle de oluyor. Yani ders alabileceği, ibret alabileceği, kendisine fayda verecek olan söz aktarılsa ne güzel, ne alam. Üçüncü iller, üçüncü kötü olan şey, batıl olan sözlere girmesi. O da nedir? İşte içki meclislerinde mesela meclislerinde var olan şeyleri anlatmak, kadınlarla ilgili olan, kadınların güzellikleri vs. böyle fuhşiyata götürecek, kişiyi harama düşürecek ya da fasıkların hallerini, durumlarını ya da işte zenginlerin o yaşantılarını vs. Ya da işte kralların şöyle şöyle lezzetle i zevk -i sefa sürdükleri ve sayır gibi batıl olan sözleri sarf etmesi ve bunun sebebiyle de gerekirse karşı da, de, karşıdakinin de vay be, keşke ben de o konumda olsaydım da, ben de böyle yapabilseydim, benim de elinde o olsaydı gibi gerekirse günahına sebebiyet verebiliyor. O yüzden batıl olan sözleri de terk etmek e, gerekiyor. Bu konuda Resul Hatas'ın diyor ki inne racul aleya tekellemu bil kelimeti min ridvanillahi teala ma kana yadhun an tablugha ma balaghat yektubu Allahu lehu biha ridvanu ila yomi yelqa. Kişi diyor bir söz söyler ve o sözün nereye ulaşacağını hiç daha yani tahmin etmez, düşünmez. Allahu Teala'nın çok hoşuna gider ve onunla karşılaşana kadar Allah ona işte rızayı yazmıştır. Allah'ından razı oluyor. Alimler demişler bu söz olsa olsa en büyük söz, en büyük söz la ilahe illallah'tır. Belki otururken böyle çok fazla da böyle dikkat etmeden la ilahe illallah der, Allah'ı birler. Allahu Teala bu sözü çok tazim ettiğinden dolayı Allahu Teala bu söz sebebiyle ondan razı olur, onu cennetine koyar. Ve bunun tam aksi diyor, kişi bir söz söyler, nereye ulaşacağını hiç tahammül etmez, tahmin, tahmin etmez ve o diyor Allah'ın gazaplanacağı bir söz olur ve Allah'la karşılaşana kadar ona gazap eder diyor. Yine bir hadiste innel abdu la tekellamu bil ma fiha biha ab'ad maghrib. Yine sizden biriniz diyor bir söz söyler ve o söze de dikkat etmez ama o söz sebebiyle cehenneme doğu ve batı arasındaki mesafeden daha fazla cehennemin içine batıp gider. Allah korusun. Dörtüncü bir illet, inşallah ve bugünkü son anlatacağım illet, e, münakaşa, mücadele, tartışma. Mümin kardeşleriyle gerekirse faydasız olan, dünyevi olan, ya da dini olan noktalarda kendisini özellikle kardeşinin böyle gazaplanmasına, düşman edilmesine ya da kötü söz sarf etmesine sebebiyet verecek şekilde tartışmalar, münakaşa etmeler ve çekişmeler. Bunlar da yasaklanmıştır İslam'da. Bunlar güzel şeyler değildir. Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şöyle buyuruyor, اَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبْدِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَاِنْ كَانَ مُحِبْقًا Kendisi haklı olduğu halde tartışmayı sırf Allah için terk eden kişiye, Cennette bir ev verilmesine ben kefilim diyor Vesselam. Düşün yani haklı olduğu halde tartışmayı terk ediyorsa bir mümin Allahu Teala ona cennette ev veriyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunda da kefildir yani kesin böyle bir şey vardır. Evet. Ve bir beytin fi vücut el cenneti liman terk el ve in kana Aynı şekilde şaka dahi olsa, şaka dahi olsa, yalanı terk eden kişi için de cennette bir ev verilmesine yine kefilim diyor. Düşün şaka dahi olsa, zaten şakanın dışında kesinlikle harandır. Şaka dahi olsa caiz değildir, kişinin şakaya yani şaka olarak e, yalan söylemesi caiz değildir. Bunu Allah için terk ederse, yani şakaları dahi doğru olacak. Sıdkı olacaktır. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şakalarında olduğu gibi. Aleyhisselatü vesselamın gerek ciddiyetinde gerek şakalarında hiçbir zaman yalan söz görülmemiştir. Kesinlikle zerre kadar bir rivayet yok. Ne müminler ne müşrikler birisi vallahi işte şakasına yalan söyledi diye kesinlikle böyle bir şey aktaramazlar. Hatta aleyhisselatü vesselamın bazı şakaları aktarılır. Bunlarda da hep doğru söz var. Örneğin mesela kadın bir tanesi Resulullah Efendimiz'le konuşurken Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki şu beyaz gözlü olan mı senin kocan? Şey gözünde beyazlık olan mı diyor senin kocan? Hayır ya Resulullah onun gözünde beyazlık yok zannediyor ki yani arızalı, kör olmuş gibi ya evet da buna benzer. Ya nasıl yok yani herkesin gözünde beyazlık yok mu diyor. Gözünde beyazlık yok mu diyor senin kocanda. Evet evet diyor doğrudur. Ya da işte bir yaşlı kadın ya Resulullah diyor dua et de cennete gireyim. Ona diyor ki yaşlılar cennete girmez. Böyle deyince yaşlı kadın ağlamaya başlıyor. Çünkü aleyhissalatı sınav ne haktır. Daha sonra ona diyor ki bakınca ağlayınca üzülünce ya diyor yaşlı kadınlar yaşlı halleriyle girmezler. allah Teala onları genç yapar. 33 yaşında böyle cennete girerler. Yaşlı halleriyle girmezler. Deyince o zaman Kadın ne yapıyor? Seviniyor. Ya da işte birisi ya Resulullah bana bir deve ver savaşa çıkacağım, cihada çıkacağım seninle beraber diye isteyince tamam sana bir deve yavrusu veririz diyor. Ya Resulullah ben ne yapacağım deve yavrusu? O beni nasıl taşır ki? Ya bütün develer yavru değiller mi? Bir yani babalarının yavruları değiller mi? Yani küçük olma şartı yok. Yavru vereceğiz ama büyük bir yavru. Diye bu gibi böyle şakaları vardır. Ya da mesela bir sahabeyi tutmuştur böyle kavramıştır bu köleyi satın alan var mıdır diye bağırınca ben köle değilim. Aleyhisselatü Vesselam'ı tabi tanımıyor. O zamanda da böyle şeyler olur mu işte? Yani sahtekar adam bir adamı esir alır götürür pazara köle diye satar. Adam halbuki hür zavallı köle diye satılıyor. Dikkat ederseniz şeyin hayatını okuduysanız Salman Farisi bu da köle diye satılıyor Medine'de. Şam'dan Medine'ye gidecek, kervanla konuşuyor, beni götürür müsünüz şu kadar koyunlarım var. Aleyhisselatü vesselam'ı bulmaya gidiyor. Beni Kerb kavilesi, beni Kerb demek yani köpek oğulları affedersiniz. Gerçekten de çok kötü hasretleri var. Salmani, Paris'i tamam diyorlar ulaştıracağız koyunların karşılığında. Medine'ye ulaştıkları zaman Yahudilere gidip diyorlar size güzel bir köle satacağız. Güçlü, kuvvetli kölemizi satacağız. Ya ben köle değilim, şöyle böyle ne kadar şey yapıyorsa, tabii garibandır, yabancıdır, o kalabalık şeyinde kendini koruyamıyor, köle diye satılıyor. Ve zavallı uzun süre böyle Yahudilerin yanında çalışıyor. Neyin neticesinde? Sahtekarlık köle diye satılıyor diye. İşte böyle bir şey varmış. O zaman da Aleyhisselatü da bir sahabeyi kavrayınca, bu köleyi satın alacak var mıdır deyince, bu da bari hayır ben köle değilim kurtulmaya çalışıyor. Bir de bakıyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Yahu sen Allah'ın kölesi değil misin diyor. Evet doğrudur tabi ilk önce kurtulmaya çalışırken bu sefer kendini yanaştırıyor daha fazla. Aleyhisselatü tutsun diye. Çünkü Hz. Resulullah sarılmış. Normal bir insan değil. Yani şakaları da böyle neymiş? Ciddi şakalar varmış ama hiçbir zaman yalan söylememiş. Evet o yüzden diyor ona cennette ev vardır. وَاِنْكَنَا وَاَزْيَحًا وَبِبَيْتٍ فِي آلَ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَا خُلُقُهُ Bir de cennetin en yüksek yerinde de güzel bir köşk olacak. O da kime verilecek? ahlakı güzel olana verilecek. Allahu Ekber. ahlakı güzel olana cennetin en yüksek tarafında güzel bir köşk verilecek. İmam Malik rahmetullah aleyhi <gülüyor> tartışmayla ilgili olarak yani Müslümanlar arasında tartışmalar vuku olduğu zaman bunun neticesi bunun semeresine baktığı zaman diyor ki El mira u yukassil tartışmak diyor kalpleri katılaştırır. Hem Allah'tan uzaklaştırır, hem Müslüman kardeşine karşı artık kalbi böyle katılaşmaya başlar. O merhamet, o güzel kardeşlik duyguları kaybolur ve yuverisu adgain kalplerde kin olmasına sebebiyet verir. Mümin kardeşine karşı. Çünkü tartışmada o yenecek, ben yeneceğim diye böyle karşılıklı nefis vardı. Gerekirse mecliste mahcup olur ve ona karşı ne yapar? Artık kim beslemeye başlar. Bilal ibn Sa'd diyor ki: "İza ra'ayta'r rajula lajujan mumariyan mu'jeban bi Eğer bir insanı böyle tartışmayı çok seven, böyle mücadele, münakaşa etmeyi çok seven, kendi görüşünü böyle beğenen, illa benim bildiğim bildik, benim sözüm doğrudur diye görürsen fakat demet hasaratuhu. Onun husranı tamamlanmıştır. Yani tam husran gitti yani amelleri o artık berbat bir konumdadır. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki: La tətənlemi ilm li üç şey sebebiyle ilim öğrenme sadece üç şey için ilim öğrenme, və la tetrukhul üç şey için de terk etme ilmi. Üç şey için sakın sakın öğrenme, üç şey için de terk etme, la tətənlemu lı tumarı Onunla tartışmak için tartışacağım, galip geleceğim. Vay be diyecekler ne, ne kadar çok biliyor. Nasıl da alim, nasıl da bilgin. Diyecekler diye ilim öğreniyorsan bunun için öğrenme. Çünkü bu vebal olacaktır. Aleyhisselatü diyor cehennemliktir o kişi. Sırf tartışmalarda böyle galip gelmek için ilim öğrenen. Ve lâ bihi Onunla hava atmak için Vay be ne kadar çok biliyor diye desinler diye sakın sakın ilim öğrenme. وَلَا لِتُرَائِبِهِ Onunla gösteriş yapmak için de sakın ilim öğrenme. وَلَا تَتْرُكُوا حَيَاءً مِنْ طَلَبِهِ Bir de şunun içinde terk etme, utandığından dolayı. Ya şimdi utanıyorum, nasıl sor soru soracağım da. Halbuki hakta utanma yoktur, ilimde utanma yoktur. Hz. Ayşe diyor, Allah diyor, ensar kadınlarına rahmet etsin. Dinlerini öğrenmek için hiç çekinmeden Hz. Resul'dan sorular sorarlardı. Kadın yani gerekirse kadınlık hallerini soranmış. Niye? İşte sırf haneyi Sırf yani dinini öğrensin diye utanmazmış. Niye? Çünkü din öğrenilecek. Bunda bir beis yok. Ve la zehâdeten Ya ne yapacağım ki? Bana ne fayda verecek ki diye. Sakın bunun için de terk etme. Ve la rızan bil Ya da işte cehalet daha güzel. Oho ilim öğrenenler de ne olmuş da şeytan da biliyordu. Hani bazı cahillerin sözleri var. Özellikle bu tasavvufta böyle cahilane söz sarf edenler var. Ya ilim öğrenip de ne yapacağız? Sen takvalı ol, ibadet et. Allah-u Teala sana feyzini açar, sana öğretir. Olmaz. Sen öğrenmezsen allah Teala sana öğretmez. Oku, sebeplere yapış, ondan sonra Allah-u Teala senin gönlünü açar. Sen öğrenmezsen, oturursan İlim talebeleri gece gündüz ilim okurken sen işte keyfine bakarak uyuyorsan Allah Allahuteala sana ilim vermez. Ve ilimsiz çokça cahilane şeyler yaparsın şirke bulaşırsın. Zaten birçok kişinin şirke bulaşması cehalete bulaşması haram işlemesi deneyden kaynaklanıyor cehaletinde. Valla bilmiyordum. Anlatılıyor. Öyle mi haram mı? Yapma ya. Valla bilmiyordum. Şirk mi? Allah Allah haberim yoktu ya. Bilmiyordum. İşte günah mı? Bilmiyordum. Hep bilmiyordum. Ama fayda verecek mi? Vermeyecek. Cehalet güzel bir şey değildir. allah Teala her konuda cehaleti mazeret olarak kabul etmez. Evet demek ki yani münakaşa, mücadele ve insanlarla tartışmak için de konuşmak nedir? Güzel değildir. Ve inşallah gelecek dersimizde diğer illetlere gireceğiz. Rabbim bu gibi hasletlerden uzak duran mümin kullarından eylesiz. Velhamdülillahi Rabbil Alem.